Şimdi e, inşallah eğer böyle program ayarlarsalar e, böyle ders program sürekli ayarlarsalar gideceğim inşallah kendilerine de söyledim zaten dedim en azından ayda bir sefer olsun ki onlar zaten söylediler böyle bir şey hocam burada düzenlesek her zaman gelir misiniz ben dedim yakın burası dedim ben her ay zaten Ankara'ya bile gidiyorum her ay her ayın ilk pazarı bildiğiniz gibi Ankara dersimiz var. Böyle bir şey ayarlarsanız ben rahatlıkla gelirim, seve seve gelirim. Ki güzel oldu elhamdülillah, kalabalık bir ortamdı. Bir tarafta bayanlar ki diğer tarafta karşımda tam erkekler. Güzel bir ders ortamı oldu. Ee, İslam kardeşliğini pekiştirme vesileleri. İnternette falan da var, şey yapabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Görüntülü, sesli. İnşallah olur. Evet istekliler yani orada evet yerleri falan güzel yerleri falan güzel tamam senin sorunu alayım ben ne demiştin sen Mehmet neyi sormuştun dört mezhep imamı ifadesini bir kere kenara bırakır dört büyük imam diyelim evet onlar adına çıkarılan mezhepleri mi demek istiyorsun? Ha, şimdi, şimdi ee, Allah kendilerinden razı olsun yani imamlar diyelim dört büyük imam dört mezhep imamı denildiği zaman sanki onlar meşru anlamda birer mezhep kurmuşlar ve insanlar da sanki buna davet etmişler gibi bir hava esiyor bu çok yanlış bir ifadedir çok bir yanlış anlayıştır Allah razı olsun onlardan onlar değerli ilim ehli insanlardı bunu peşinen söylememiz gerekir. Gerçekten değerli ilim ehli insanlardı. Onlar farklı farklı tarihlerde yaşadılar. Yani onlar birbirlerini gören insanlar da değillerdi. Biri mezarda biri beşikte. Tarihler böyle. En büyüğü mesela Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife Numan İbni Sabit. İmam-ı Azam onun için derler İmam-ı Azam. En büyük imam anlamında. Bu da aslında hoş bir kelime değil. İmam-ı Azam Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en büyük imam önder odur. Ona artık yaşından dolayı mı önce öyle söylendi ama ardından artık bu söz daha farklı anlamlar buldu. Yani en hayırlı, efendime söyleyeyim en ilmi geniş olan, işte zamanın efendim üstün ilimine sahip olan kişi kimse olarak artık algılanmaya başladı. Bunlar yanlış şeylerdir. Ama en yaşlıları diyelim peygamber dönemine en yakın olan oydu. 80 yılında küfede doğuyor. 150'de falan vefat ediyor. Bunlar bulundukları meclislerde kitap sünnetle güçlerinin yettiği kadar amel eden insanlar bunu insanlara anlatan, çevresindekilerini anlatan kişilerdi, kimselerdi. Ve hiçbir zamanda hiçbir alim imam özellikle bu imamlardan kesinlikle bizim vermiş olduğumuz kararlar, efendim içtihatlar mutlak anlamda doğrudur ve sakın bundan ayrılmayın. Kesinlikle böyle bir şey söylememişlerdir. Kesinlikle. Hatta ve hatta kendilerine yakışır bir şekilde şunu konuşmuşlardır. Biz bir beşeriz. Hata ederiz. İsabet de ederiz. Görüşlerimiz, içtihatlarımıza bakın. Kur'an'a, sünnete uyanı alın. Uymayanı duvara çalın. Sahih hadistir bizim mezhebimiz. Yani yolumuz sahih hadistir. Ben bir söz söylerim. Eğer o Resulullah'ın sözüne tersse ben o sözümden hayattayken de öldüğümde de vazgeçmişimdir. diyor. Şimdi bu imamların müşterek sözleri bunlar. Ahmed İbni Hanber ne beni taklit et diyor. Ne Şafii ne Maliki ne Hanefi taklit et siz de onların aldığı kaynaktan alın. Yani bunlar az önce ifade ettiğimiz gibi kesinlikle insanları böyle takım tutar gibi bir takım kurup da bizi efendim destekleyin, efendime söyleyin bizim ismimizde bir mezhep kurun ve o mezhebi yüceltin hatta kabir sualleri arasına bile sokun dememişlerdir. Bugün maalesef kabre girdiğinizde Efendim Rabbin kim? Efendim peygamberin kim? Dinin ne? Hangi mezheptensin? Bunu bile oraya sokuşturmuşlar. Yani kabir soruları arasına sokmuşlar. Böyle bir şey olur. Bizim kullandığımız bir ifade var. Diyoruz ki eğer imamlar hayatta olsaydı kalkar değnekle vallahi sizi döverlerdi. Ya Çünkü adamlar hakkında o kadar acayip şeyler uydurulmuş ki şimdi her şeyden önce özellikle içinde bulunduğumuz şu toplumumuz var ya her şeyden önce akide olarak bu imamları terk etmiş insanlardır yani Ebu Hanife'nin akidesiyle şu toplumun akidesi bir değildir arkadaşlar onun içindir ki herkes bilmez ancak biraz bir şeyler okuyanlar şunu söylerler biz amelde Hanefi mezhebindeniz itikatta ne derler İlahiyat okuyan arkadaşımız ne derler? Maturidi mezhebindeniz derler. Neden? Kocaman bir soru işareti. Neden? Ebu Hanife'nin amelini alıp itikadını neden söylemiyorsunuz? Neden? İtikadı mı bozuktu? İtikadı bozuksa amelini ne yapacak Koca bir soru işareti. Neden? E, şeyde de, Şafii ve Malikilerde de eşaridirler. Biz amelde e, Şafii'yiz veya Malik'iyiz ama itikadlı eşariyiz derler. Neden? O imamlara da aynı yamukluğu yapmış bu cahil toplum. Bu bir yamukluktur. Neden? İmamların akidesini neden almıyorsunuz? Ana bir araştırıyorsunuz ki elhamdülillah imamların akidesi hep bir. Yani Ebu Hanife Şafii Malik Ahmet İbni Anbel Allah kendilerinden razı olsun akideleri sağlam. Sağlam akideleri. Çürük bir şeyleri yok çok şükür. Ameli hususlarda ufak tefek problemler. Ve bu da, ve bu da değerli arkadaşlar, imkansızlıkları nedeniyle düştükleri hatalar. İmkansızlıkları nedeniyle. Öyle bizim gibi her şey altında değildi. Adam Amerika'dan soru soruyor bana. Ben tık buradan 10-15 sayfalık sorusunun cevabını yolluyorum. Almanya'dan birisi soruyor. Ta buraları bırakıp da uzaklardan misal vermemi anlayın. Yani. Ne anlamda şey yapıyorum? Misal veriyorum böyle. Ta benden fersah fersah uzaktaki bir insan bana soru soruyor. Ve ben bu soruyu hemen anında cevaplıyorum. Burada hazır çünkü mevzular. Daha önceden hazırlamışım. Yani imkanlarımız bakınız ne kadar geniş. Yeriyle numarasıyla hemen pastelliyorsun, yolluyorsun. O insanlar böyle değillerdi bir hadis için bile günlerce yol giden insanlar vardı. Bunların arasında. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi kardeşler onlar yani onların arasında ameli mevzularda problemler de olmuş olsa, problem de demeyelim, ayrılıklar da olmuş olsa, farklı farklı iştihatlar, farklı farklı efendim uygulamalar, söylemler de olmuş olsa e, unutmayınız ki onlar imkansızlıkları nedeniyle düşülen hatalardır. Dolayısıyla bize düşen Allah Resulü ne diyor ki önceden zaten haber veriyor. Müsteit ihtihadında hata edebilir, isabet de edebilir. Bu neyi gösteriyor? Bunun anlamı nedir kardeşler? Müsteit ihtihadında hata edermiş. Öyle mi? Yani bu insanlar bizim müsteit alimlerimiz, Allah kendilerinden razı olsun. Hata ederlermiş bakınız. Hata ederlerse bir ecir, isabet ederlerse iki ecir diyor. Öyle mi? İsabet ederlerse iki ecir. Biz buradan anlıyoruz ki alim hata edebilir. Alim hata eder. Peygamber bile hata ediyordu. Ama hatası anında düzeltiliyordu. Onun getirdiği şeriatta hata olmaz. O bir şey yapar. Hatalıysa düzeltilir. Ve bize düzeltilmiş bir şey sundu. İnsandı, hata edebilirdi. İnsan olarak hata Ama şeriatta hata yok. Aktardığı şeriatta hata yok beşer olarak peygamber bile hata etmiştir. Affallahu anki ayetinde olduğu gibi sen münafıklara izin veriyor. Öyle mi? Bilmeden. Allah ayet indiriyor. Neden onlara izin verdi? Hadi hep beraber savaşa neden demedin? Allah seni affetti. Demek ki affedilecek bir suç işledi peygamber. Peygamberler hata yapmaz. <gülüyor> denmez. Yani peygamberler hatasızdır. Şurada şeriatta hatasızdır. Şer'i konuları bize anlatma, aktarma, uygulamada hatasızlardır. Ama bir insan olarak hata yapabiliyor. 2 rekat, 4 rekatlık bir namazı 2 rekat kılabiliyor. Allah Resulü unutuyor, yanılıyor öyle mi? Ve tamamlıyor. Düzeltiliyor bu yani. Yani peygamberin vahiyle ile haber verdiği şekliyle İlim insanlar hata edebilirler. Hata ettiklerinde bile bir ecir alırlar onlar. Şimdi burada onlar hata etseler bile bir ecir alıyor. Neden? Neden? Çünkü hakkı araştıran insanlar, soruşturan insanlar hakkı araştırıp soruşturma neticesinde mümkündür hata edebilir. Şeyh El Elbani seneler önce bir hadisin sahihliğinden bahseder. Ondan sonra bir bakarsın ki o hadisle ilgili, hadisi aktaran ravilerle ilgili yeni bir malumata ulaşır. Ve ondan sonra o ravilerden bir tanesinin sıkıntısından dolayı, probleminden dolayı hadisin senedinin zayıflığından bahseder. Veya hadisin zayıflığından bahseder. Ama buna rağmen bu, o, o ecir almıştır. Bir zamanlar o hatası ile beraber ecir almıştır. Çünkü araştıran, soruşturan bir insandır. Gücü yetmiyor. Öyle olduğu gibi, yine bakınız, ucunda tehlikeli bir şey olsa bile bir bakıyorsunuz ki yine sevap kazanıyor. Şimdi hakim iştihadında hata ediyor, hata ediyor, ecir kazanıyor. Nasıl oluyor? İkinci bir misal, bir bakıyorsunuz ki, Kadı Efendi, kendisine şikayete gelen iki kişi, Mehmet'le bizim Ahmet işte Hüseyin hırsızlık yaptı. Hırsızlık yaptı. Mehmet ile A Ahmet gerçekten sıkaravi. Yani haberine, şahitliklerine güvenilecek insanlar. Dindar öyle mi? Dindar namazında, niyazında yalanla rastlanmamış. Bu adam hırsızlık yaptı. Ve ben, bana İslam'ın emrettiği, ben Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğim değil mi? Ben şimdi burada hırsızın eli kesilir mi, kesilmez mi diye ben burada iştihad edemem, ben hüküm koyamam, hırsızın eli kesilir. Benim burada hırsızın elini kesmem için, benden istenen iki tane adil şahit, öyle mi? İki adil şahitin şahadeti neticesinde ben bu hükmü uygularım. Bu Allah'ın hükmü. Bana geldiler işte ikiniz şikayette bulundunuz ve ben bende kanaat bahşetti bu adamlar yalan söylemez hindar insanlar ve tuttum elini kestim Ahmed'in eli gitti koca bir soru işaretiyle şimdi soruyoruz gerçekten simdi siz bu adamı hırsıza benzetmiş olabilir misiniz olabilir değil mi öyle bir ihtimal olabilir mi olabilir çünkü asrı saadette olmuş böyle bir şey Kadının biri bir feryat ediyor. Kendisine efendim tecavüz edildi diye. Bir bağırtı çağırtı o ara koşarak giden birisini hemen yakalıyorlar. Kadına bu muydu bu diyor. Adamın cezası verileceğinde başka biri diyor ki ya Resulallah o değildi diyor bendim vallahi diyor. O an o telaşede onun koşması öyle mi? kadına da bu muydu deyip ona benzetmesi ne yapıyor? Adam cezası verilecekti. Ta ki diğer adam dayanamıyor. O değildi benim diyor. Şimdi burada o adamlar, adil insanlar böyle bir şey efendim böyle bir hata yaptılar. Bilerek değil tabi. Hata yaptılar ve ben onu cezalandırdım. Veya az önceki gibi şahitlik yaptınız ve ben bunun elini kestim tuttum. Hakem iştihadında bak hata etti. Yine ecir kazandı. İsabet edersem iki ecir. Bunu niye misal verdik? Yani bunlar ilim ehli insanlar, müştehit makamındaki insanlar, hakim konumundaki kişiler, kimseler, hata edebilirler arkadaşım. Onlar için hata olan, pardon, bizim için hata olup onlar için o an doğru olan bu şeyden onlar sevap kazanıyorlar. Ama biz onun yanlışlığını öğrendik sonra. Nasıl öğrendik? Onlardan daha alim oluşumuzdan dolayı mı? El cevap, hayır. Biz onlar kadar alim değiliz. Ama biz onlardan daha geniş imkanlara sahibiz. Onların birisinin hatasını diğer birisiyle yakalıyoruz. Biri böyle yapmış, öbür ilim ehline bakarız, o da diyor ki farklı bir şey. Namazın terkinin şirk ve küfür oluş konuşuyor. Az önce konuşuyorduk. Namazın terki şirk ve küfürdür. Ahmed ibn Hanbel bunu söyler. Namazı kasten terk eden kafir olur. Hanefi mezhebinde böyle bir şey yok mesela. Şimdi birini Ebu Hanife demiş, birisini Ahmet ibn Hanbel demiş. İkisi de ilim ehli insanlar. İlim ehline saygımız, sevgimiz vardır. Öyle mi? Severiz, sayarız. A Alimler peygamberlerin varisleridir çünkü. Peki... İlim ehline olan sevgimiz, saygımız hakkın önüne geçebilir mi? İbn-i dediği gibi biz şeyhi çok severiz. İbn-i Teymiye'den bahsediyor. Onu çok severiz. Ama hakkı daha fazla severiz. Şimdi biz alimlerimizi elbette ki severiz. Ama alimin birisi A demiş, birisi de B demiş, ikisi de sevdiğimiz alim. Biz, alimlerin alimi olan Allah'ın indirdiği hükme koşacağız. Onun yeryüzündeki davetçisi, ilk davetçisi, beşer davetçisi bu ümmet için Muhammed Mustafa'ya koşarız. Öyle mi? Bu konuda ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem? Ne demiş bu konuda? Namazın, terkinin, şirk ve küfür, küfür oluşunda bir sürü deliller vardır. Ahmet ibn Ambel bu delilleri koymuş, konuyla ne konuyla yapmıştır? Güzelce anlatmış, izah etmiş ve budur demiştir. Hanefi mezhebinde. Ebu Hanife'de burada ne yapmıştır? Yanlış yapmıştır. Şimdi burada, Muallimü Hümsem, şimdi burada Ebu Hanife yanlış yapmıştır. Sözünü söyleyemeyiz mi biz? Hata etmiştir diyemeyiz mi biz? Elbette ki deriz. Eğer bunu demezsek, bunu demezsek, Hakk'a ihanet olur, İslam'a ihanet olur. Burada hata etmiştir. Ahmed ibn Ambel isavetlidir. İşte ilim ehli insanlardan faydalanırken de değerli arkadaşlar bu şekliyle faydalanacağız. Yani ilim ehli insanlardan biri böyle demiş, birisi böyle demiş. Ve az önce ifade edildiği şekliyle biz alimliğimizden dolayı, ilmimizin çokluğundan dolayı bunların hangisinin yanlış doğruluğunu, doğruluğunu anlamıyoruz. Biz yine kendileri gibi bir alimin Aleykümselam. Yine kendileri gibi bir alimin, hemen oturun. Yine kendileri gibi bir alimin sözüne bakıyoruz. Ardından delillerine bakıyoruz. Bakıyoruz ki isabetli taraf burasıdır. Bunu alıyoruz değerli arkadaşlar. Yani hak, hak bir tane oluyor. Hak tektir. Toplumda anlatıldığı gibi dört haktır. Veya dört hak mezheptir. Bunlar çok yanlış ifadelerdir. Çok çirkin ifadelerdir. Çirkin ifadelerdir. Hak tektir. Hak taatüt etmez. Yani bir konuda çok hak olmaz. Bazen tenevvatla karıştırılıyor. Çeşitlilik diye. Yani işte şunu da yapabilirsin, şunu da yapabilirsin. Bu çeşitliliktir. Öyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Ama az önceki anlatmış olduğumuz mevzuda namazı kasten terk eden bir insanın hükmü veya namazı terk etmenin İslam'daki hükmü birinde küfür birisinde hayır değildir. Bu tenevvat olmaz, bu tenakuz, bu çelişki. İslam bunu asla anlatmamıştır. Bu tip durumlarda muhakkak birisi isabetlidir. Muhakkak bir tane doğru vardır diyoruz. Doğru da Allah ve Resul'ün anlattığıdır öyle mi? Kur'an'a sünnete dayalı olandır. Ahmed ibn ambel burada isabet etmiştir onu alırsınız kadına dokunma abdesti bozar bozmaz meselesinde bu da tenevvat değildir bazen bozulur bazen bozulmaz olmaz kadına dokunma abdesti ya bozar ya bozmaz şafilerde bozar hanefilerde bozmaz öyle mi böyle birbirine zıt böyle birbirine zıt doğru olmaz çünkü bunlar birbirine zıt İbni Hacer'in dediği gibi Rahimeullah İbni Hacer'in dediği gibi bu önemli bir kuraldı kafanıza yazın onun dediği gibi birbirine birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmediğiniz sürece iki mütenakızdan tek doğrunun çıkarılması mümkün değildir anladınız mı burayı birbirine muhalif iki haber var bunun biri birine tercih edilmediği sürece iki mütenakızdan tek doğru hasıl olmaz birbirine muhalif iki haber derken az önce anlattık işte namaz konusu oldu ondan sonra kadına dokunma abdesti bozar veya bozmaz birinde bozar diyor birisinde bozmaz burada şimdi tenakuz var değil mi tenavvat değil tenakuz var biri diyor ki Olur bir ki olmaz diyor. Bu iki haberden biri doğrudur diyor. Birini birine tercih edeceksiniz. Bakın tercih de öyle keyfi olarak onda bunda şundadır deyip de ha bu değil. Tercih sebepleri sahih olacak öyle mi? Zayıf olmayacak. Sahih olacak. Kur'an'dan bir ayet bile getirseniz o ayeti peygamberin anladığı gibi anlayacağız. Kabul edilecek, tercih edilecek odur zaten. Ki Az önceki mesele zaten Kur'an'dan okunan bir ayetle yola çıkılarak söylenen bir söz. Mesela e, kadına dokunmanın abdesti bozma mevzuunda Evla Nisa Ayeti Cellesi ele alınıyor. Veya kadınlara dokunmuş iseniz diyor. Oradaki Lems kelimesinin hakiki anlamda yani mantuku olarak yani lugavi olarak şu şekilde dokunma anlaşıldığından dolayı böyle bir şey söyleniyor. Halbuki oradaki lems kelimesi ki burada da kural şudur ee, hakkında bir karine olursa karine olursa lafzın hakiki manası mecaza aktarılır. Yani burada bir kelime söylenmiş ama başka bir karine ile buradaki ya bu kelimeden kastın şu olduğu yani orada mecaz kullanılmıştır. Kinaye olarak daha doğrusu kullanılmıştır. Oradaki lems cimadan kinayedir. Veya kadınlara dokunmuş iseniz. Yani orada veya kadınlarla ilişkiye girmiş iseniz. Bunun karineleri var. Karinelerinden anlıyorsunuz. Başka bir ayeti de Efendim işte kadınları nikahlar onlara dokunmadan ki aynen lems kelimesi geçer onlara dokunmadan onları salı verirseniz işte mehirlerinden bir kısmını şu bunu anlatıyor. Dokunma yani onlarla ilişki kurmadan ayrılırsanız böyle yapın diyor. Ondan sonra diğer taraftan başka bir karine kadına dokunmanın abdesti bozmayacağı hususunda bakıyorsunuz ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bazılarını öpüyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Abdest almadan namaz kılıyor. İşte bu tür karinelerle Olay anlaşılıyor. Yani orada ne anlatılmak istenen anlaşılıyor. Ama Allah kendilerinden razı olsun. İmamlar bu kadar geniş imkana sahip olamadıklarından dolayı birisi ayeti okuyor. O hadis kendisine ulaşamadığından dolayı böyle bir hata yapabiliyor. Ama yine ecir alıyor kardeşler. Diğerleri bu ayeti okur. Ardından da Buradaki kastedilen şudur deyip onu izah eden hadislerle karşılaştığında ve bunların sahih olduğuna kanaat getirdiğinde olay farklı olur. İsabet eden taraf burasıdır ve sen bunu tercih etmek zorundasın. Onlar için efendime söyleyeyim sevap kazandıran şey senin için sevap kazandırmaz. Sana günah kazandırır hatalı olduğunu bile bile hala odunumun parası dersinse, hala ben bu, bu yolda yürüyeceğim dersinse, işte insanlar az önce Mehmet kardeşimizin sorduğu sorunun cevabı olarak işte insanlar bu şekilde körü körüne taassupları yüzünden doğruyu gördüğünde doğrunun peşine koşacağını hayır yok. işte babasından dedesinden görmüş. Efendim Hanefi mezhebi. Öyle mi? Adam ayırlamıyor onu. Veya sizlerde olduğu gibi sizlerde de Şafii ayırlamıyor. Bu sefer imamları birbiriyle ölçmeye o ondan daha eftaldı, daha üstünde efendime söyleyeyim. Yok Hanefilerin bulunduğu yerde Şafi'ce namaz kılınmaz. Yok efendime söyleyeyim falana göre, efendim bizim mezhebe göre sizin bu şekildeki abdestiniz abdest sayılmaz. Ondan sonra dolayısıyla sizin abdestsiz olduğunuz düşüncesiyle sizin arkanızda namaz kılınmaz. Olaylar o kadar abartmışlar, o kadar çirkin mecralara getirmişler ki arkadaşlar. Tarihte biliyor musunuz? Birbirlerinden kız alıp vermiyordular. Birbirlerinden kız alıp vermiyordular. Ondan sonra müftüs sakaleyin diye birisi çıkıyor. Müftüs sakaleyin. O fetva veriyor diyor. Diyor ki kitabiye muamelesiyle alınır diyor. Ayette yani deniyor ya işte ehli kitabın kadınları size helaldir diyor. Kitabiye muamelesiyle böyle bir şey olur diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çirkin şeyler. Şam'da Emeviler Camii'nde bir zamanlar, şimdi var mı yok mu artık bilemiyoruz. Dört tane mihrap ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? E şimdi Allah aşkına imamlar hayatta olsaydılar bunu tasvip edeceğini mi zannediyordunuz? Hani dedik ya kalsalar bizi değnekle kovalarlar. Böyle bir şeyi tasvip ederler mi Allah aşkına? Böyle bir şeyi isterler mi? Böyle bir şey böyle bir şey oluşsun diye uğraşırlar mı onlar sohbetin girişinde söylemiştik hani demediler mi ki bizlere biz bir beşeriz hata da ederiz isabet da ederiz iştihatlarımıza bakın öyle mi Kur'an'a sünneti ay, al, uyanı alın uymayanı duvara çalın dememişler miydi hatta bir tanesi ne demişti imamlarımızın Allah razı olsun kendisinden ben hayattayken de öldüğümde de vazgeçmişimdir o sözden hangi sözden değil mi ki Kur'an'a ve sünnete ters ben ondan vazgeçmişimdir. İşte böyle. Onlar kendilerine yakışır bir şekilde ne yapmışlardı? Güzel sözler kullanmışlardır. Mezheplerin oluşması böyle işte yavaş yavaş yavaş yavaş. Ondan sonra itikadı farklı az önce dediğimiz gibi ameli farklı adamın ben itikatta falan mezhebim mezheptenim ama amelde falan mezheptenim. Bu şekilde hareketlerle yavaş yavaş yavaş yavaş bu hale geldik. Düşünür müsünüz Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne Turisina'ya gidiyor. Okudunuz değil mi bunu ayetlerde? 40 günlüğüne Turisina'ya gidiyor ve döndüğünde kavmini sapıtmış olarak buluyor. 40 günlüğüne gidiyor. 40 gün peygambersiz kalıyor. O ümmet 40 gün sonra sapıtmış, hareketmiş, etmiş, buzağa tapmaya başlamış. Epeki peki bu ümmet ne zamandan beri peygambersiz? 1400 senedir delilsiz hareket edersikse, körü körüne hareket edersikse e bizim bu halde oluşumuz herhalde biraz normal. Bu hale gelişimiz gayet normal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iki şey bıraktım size sapı sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. E biz bunlara sarılmamışız, sapıtmış gitmişiz. Sapıtmış gitmişiz. Eğer Kuran'a sünnete sarılmış olsaydık bu halde olmazdık yani. Sapıtmışız. Onun içindir ki senin mezheplerle alakalı, bu imamlarla alakalı sormuş olduğunuz sorunun cevabı muhtasar olarak budur. Şimdi burada anlayamadığınız bir şey varsa yine aynı konu üzerinde konuşabiliriz çünkü hem de kaydediyoruz başka arkadaşlarımız da dinlesinler. Bura anlaşıldı mı şu? Mehmetçiyim. Şey alim, yani şey ya. kan, abdest, yani evet. Alim, yani Şimdi zaten imamlar hakkın İmamlar hakkında zaten her konuşulan şey, her söylenen şey imamlar hakkında doğru değil ki. Bu da var tabii ki. Yani bir şeyler söylüyorlar, Ebu Hanife böyle dedi. Nerede dedi? Nerede dedi? Bu da var dediğin gibi. Yani imamlar hakkında ileri geri konuşmalar oluyor veya efendim imam hakkında bir şeyler söyleniyor. E, bunun imamın söylediğini de ispat etmek lazım. Evet doğrudur dediğin gibi birçok şey iftira. Ama biz en güzel yönüyle bakarak evet yaptıkları hatalar da olabilir. Yani yapmış da olsalar bizim takip edeceğimiz metot budur. Talebeler bile böyle yapmışlardır bakınız. Ebu Hanife'nin talebelerinden imama ondan sonra imama ters düşen imamın söylediğinin hatalı olduğunu söyleyen kişiler kimseler çıkmıştır. Ve imamlarının hayatta olsa onların da böyle söyleyeceğini Zaten kendisi söylemiyorum ben bugün bu görüşteyim. Yarın farklı bir delil elime geçer. Farklı delil derken bunun zıttına bir delil yani bağlayıcı bir delil elime geçer. Ben bundan vazgeçebilirim. Sen benim her söylediğimi yazma diyor Yusuf'a. Demek ki o insanlar bak bunu söylüyorlar peşinden yani biz böyle şeyler söylüyoruz ama yarın bir bakarsınız ki bize bir şey ulaşır. Çünkü o zamanlar böyle az önce dediğimiz gibi her şey bir arada değil. Her şeyin bir arada olduğu şu an kütüphanemizde bile bize sorulan bazı sorularda cevabını hemen araştırıyoruz değil mi bilmiyoruz. Bakalım ne denilmiş diye. Bazen araştırırken bir öyle delillere denk geliyorsunuz ki ana diyorsunuz ilk defa okuyorsunuz cevabı. Ve dediğin gibi Mehmet'in yani onlar, onlarla ilgili söylenen her söz de doğru değildir. Bunu da ispatı ister onun ispatı ister bu da bu da konuyla alakalı buraya ekleme yapılması gereken bir şey de doğrudur yani yazın, hazırladığı... var tabi ki bazı mesela mesela fıkhıl ekber vardır fıkhıl ekber vardır bu İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen ki bu akide ile alakalı akide değil. ama şu an Ebu Hanife'nin mezhebinden olduğunu söyleyen insanların akidesi farklıdır oradaki anlatılan şekliyle değildir. Diğer imamların var kitapları tabii ki mesela Ebu Hanife'nin Ebu Hanife'nin bu dediğimiz küçük bir şeyi var. Ama onun etrafındaki insanların oluşturdukları bazı şeyler var. Var bunlar tabii ki. Ahmed ibn Hanbel'in var, ondan sonra Şafii'nin var, İmam İmam Malik'in mesela Muvatta'sı var. Ahmed'in Müsned'i var, öyle mi? Sünnesi var. Kitabu Zühd var. Var tabii ki bunlar. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen bu ilim ehli insanlardan mümkündür hata yapabilirler ki yapılmış. Bize düşen birinin hatasını diğeriyle tespit ettikten sonra doğru olana tabi olmak, onu uygulamaktır. En son gelen kapıyı örttüm, Kapattınız mı yoksa? Açık mı? Aynen. Tamam. Evet başka var mı? Evet. ihtilaf evet. Evet. Aleyküm selam. Allah başka döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de aynı ifadeleri kullanabiliriz. Yine imkansızlıklar nedeniyle düşülen hatalar olabilir. Her zaman şunu söylüyoruz. Biz bunu cehalet mazerettir e, mevzusunu anlatırken tekfircilerle bunu genelde konuşuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek akide konusunda gerek ameli mevzularda her konuştuğu ve her yaptığı şey bütün sahabeler tarafından aniden duyulan ve görülen şeyler değil. Öyle mi? Yani bugün bir şey konuşuyor. O konuştuğu an veya bir şeyler yapıyor. Bunu, bunu bütün sahabeler görmüyor. Onlar da bu anlamda imkansızlıkları nedeniyle bir takım hatalar yapabiliyorlardı. Anlayış farklılığı da olabilir. Mesela mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inen bir ayeti celile Kur'an'da bir ayet bu ayeti bu ayeti sahabe okuyor bunu sürekli ne yapıyoruz misal veriyoruz ayeti sahabe okuyor ayet hangisiydi? fecirin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz değil mi? Bakara suresinde böyle bir ayet var bu şimdi Allah'ın kitabından bir ayet okuyan da sahabe Allah kendisinden razı olsun. Ama bir anlayış hatası oluyor mu? Anlayış hatası oluyor ve gerçekten de öyle bir şey uyguluyor. Yani e, bir siyah iplikle beyaz iplik ayrdır ediliyor. Eline alıyor. Bunu birbirinden ayırt edene kadar iyi biçiyor. Yastığının üzerine koymuş. Uyanıyor, bakıyor, ayırt edemiyor. Yine iyi biçip yatıyor. Ve tabii ki neredeyse güneş doğuyor. Bunun bir yan, burada bir yanlışlığın olduğunu seziyor. Ne yapıyor? Gidiyor Allah Resulüne, sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu, bu ayetten anlaşılması gereken nedir diye? E gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne yapıyor? Düzeltiyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun bu şekliyle oluşunu birilerine anlattı. Doğru olan budur. Ama az önceki sahabi de bu anlayışıyla bir yerlere gitti veya anlattı veya öyle uyguladı. Burada bize düşen ne? Sahabenin bir kısmı böyle demiş. Oradaki kastedilen şudur. Yani Allah Resulü'nün tarif ettiği şekliyle efendim işte fecir zamanında güneşin doğma ve gecenin çekilmesiyle arada böyle çizgi şeklinde bir şey oluşur değil mi? Bunu anlatıyor. O vakte kadar yenili biçileceğini anlatıyor. Bunu anlatan peygamberdir. Bunu bu şekliyle doğru bilenler Sahabeler böyle uygulamış Ve böyle anlatmışlardır Diyelim ki o sahabede O sahabide de böyle anlamış Ve kendisine sorana da bunu anlatmış Hata mı burada i̇ki, Yani iki tarafta sahabi olmasına rağmen Biri hata ediyor Biri isabetli Nereden anlıyoruz isabetli olduğunu Ve bu konuda doğruyu yakalamak için ne yapıyoruz Peygambere gidiyoruz Yani şu ayetin ilk muhatabı kimlerdi Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz Allah'a Allah ve Resulüne gidin o konuda. Eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa. Bu ayetin ilk muhatabı kimlerdi? Serhat. Sahabeydi değil mi? Bu ayetin ilk muhatabı sahabeydi. Sahabe bile demek ki ihtilafa düştüğünden nereye gidermiş? Allah'a ve Resulüne, Allah'a kitabına, Resulüne, sünnetinedir. Bu ayet zaten başlı başına bize o dönemde bile sahabe arasında birbirine muhalif şeyler oluyormuş. Gayet açık bir şekilde bu ayet bize bunu anlatıyor zaten. Onlar arasında bile olabilirmiş. Biri mutanikanın caizliğinden bahseder, birisi hayırdır. Birbirine zıt değil mi? Sö söyleyenler kimler? Söyleyenler kimler? <gülüyor> Sahabe değil mi? Birbirine zıt söylüyorlar. Ama Allah Resul'ün sözlerine gittiğimizde bir tarafın isabetli olduğunu öyle mi? Diğer tarafın hata ettiğini Diğer tarafın hata ettiğini anlıyoruz hatta ve hatta bu konuda aleykümselam hatta ve hatta bu konuda felak ve nas sureleri Kur'an'dan değildir duadır onlar diye, diyen sahabe bile çıkmıştır. Abdullah İbn Mesud söylemiştir bakın bunu. Allah Resulü diğer taraftan bana bu gece iki sure indirildi ki güzelliğinden sormayın diyor ve bu Felak ve Nas surelerini Allah'tan inen sure olduğunu söylüyor. Bak burada hata etmiştir. Ama hatalarını sonradan düzeltmişlerdir. Birbirine anlatmıştır. Yani elbette ki insandılar. Hata yaptılar. Masum değildiler çünkü onlar. Adildiler ama masum değildiler. Hata yapıyordular. Gayet normal bir şeydir. Ama hatalarını Kur'an sünnet ne yapıyordu? düzeltiyordu. O şekliyle gitse bile, diyelim ki az önce sahibinin bir tanesi Kur'an'dan yanlış anladı ve o şekliyle gitti. Bu adam, bu adam Allah indinde azap görmez. Bu adam sorumlu olmaz. O kendisine ulaşan, anladığı kadarıyla. Bir insan ne zaman azap görür? Bir insan ne zaman sorumlu olur? Biliyor musunuz? Bir insana yanlış olduğunu gördüğünüzde, anlattığınızda, delil getirdiğinizde o da bunu anladı ama hala direniyor hala inat ediyor bulunduğu mevkiden dolayı edindiği bir ortamdan dolayı elinden kaçacak bir takım efendim bir şeyler var ondan dolayı ve o an nefsine ağır geliyor kabul ederse kendisini ezik kabul edecek var böyle nefis taşıyanlarda işte böyle bir adam Allah indinde sorumludur azabı hak eder Allah da dilerse ona azap eder, dilerse etmez. Eğer şirk ve küfürse adam ama hayır biraz şey tabirle. Sen sorunun cevabı budur. Yani onlar da insandılar. Hata yapabilirler ki yapmışlardır. Hatta daha e, ciddi sıkıntılardan bahsederek allah Teala eğer kardeşleriniz birbiriyle savaşırlarsa bu ne demektir? Allah niye bahsetsin ki böyle bir şeyden? Yani Müslümanlar kendi aralarında kavgaya, savaşa bile birbirini öldürmeye bile girerler. Girsinler anlamında değil. Girebilirler insan olarak. Eğer böyle bir şey yaparlarsa Allah bunu söylemişse böyle bir şeyden bahsetmişse demek ki böyle bir şey yapacaklar. Değilse Allah böyle bir şey bahsetmez. Ezeli ve ebedi ilmiyle kullarının ne nane yiyeceklerini biliyor Allah'u Teala. Nitekim de yapıldı da yani. Oldu da yani. Ne diyor? Kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. Demek ki kardeş kardeşe kızabilir, kavkaydı, gürüldü. Orada insan. Arasını düzeltirsin. Demek bu daha ciddi sıkıntı olabilir. Tarihte gerek iştihat hatası neticesinde, gerek hissi nefsi olmuş bir şeyler. Olabiliyormuş. Ama burada bize düşen Kur'an ve sünnet ne dediği? Kur'an sünnet bize diyor ki insandırlar hata yapabilirler. Tamam hata yapabilirler. Kardeşler savaş bile yapabilirler. Olabilir. Ama hala kardeştirler. Lanet etmen şia gibi kafir oldular demen dinden çıktılar demen gerekmiyor. Hatta kin gütmen gerekmiyor. Kin gütmen gerekmiyor. O an kardeşlerimizden isabetli taraf isabetli olmayan taraf. Yani hata eden kardeşlerimiz de İsabetli kardeşlerimiz deriz. Biter. Ve onlar hakkında bize düşen dua etmektir. Haşr suresindeki 8-9 10. ayetleri <gülüyor> okursanız, orada dersteyim yazayım da buna. Orada allah Teala muhacirleri övüyor. Onların kurtulan kişiler kimseler olduklarını, hidayet bulan kimseler olduklarını anlatıyor. Ensardan bahsediyor, onları da tezkiye ediyor. Ardından da diyor ki, onlardan sonra gelenler derler ki, yani muhacir, ensardan sonra gelenler, artık kıyamete kadar. Onlardan sonra gelenler derler ki, Ya Rabbi, bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla. Öyle mi? Bunlar iman ehli insanlardı. Öncelikle birbirleriyle savaşmakla dinden çıkmadılar öyle mi? Kardeşlerinizin arasını düzeltin dediyse hala kardeşler. Kasıtlı bile öldürse karşılığında ne vardır? Kısas mı? Kısastır. Önce hala kardeşler öğrendik. Ardından kardeşlerin böyle bir şey yapabileceği olabilir. Ardından yapılması gereken aralarını düzeltirsin. Ama bu tarihte kalmış ise bizler sonradan gelenlerse ki öyleyiz bize düşen neymiş bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla ardından ne diyor içimizde onlara karşı bir kin bırakma şia öyle bir nefret dolu ki şia rafiziler kızılbaşlar öyle bir nefret dolu ki oturdukları her mecliste sahabeyi anlatır küfretmeye başlar haklarında ileri geri konuşur kafirliklerinden bahseder Kur'an'ı tarif ettiler. Şudur budur. Yalanlarıyla, dolanlarıyla ümmetin başına ta öteden beri bela ve musibet olmuşlardır. İğrenç insanlar. İğrenç insanlar. Onun içindir ki yani nereden buraya geldik? Sahabe arasında e, hata yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler. Masum değillerdir. Ama adil insanlardır. Adaletsizlik yapmıyordular. Adil insanlardır. Hele hele Allah'ın dini hususunda onu aktarma, anlatma hususunda elbette ki adil insanlardır ve ehli hadis sahabe umumen udur adil kabul edilmiştir. Hata edebilirler mi? Edebilirler. Onlarda da aynen az önceki anlattığımız imamlar hususundaki kural aynı aynen onlar için de geçerlidir. Yani nasıl ki imamların farklı farklı içtihatlarını biz ne yaptık? Kur'an'a sünnete götürdük, isabetli olan tarafı aldık, öyle mi? Aynen de, sahabe arasında da olabilir. Bu şimdi bizim sahabeden üstün ilme sahibi olduğumuz anlamına mı gelir? Adam almış sahabenin bir görüşünü, kardeş orada hata yapmıştır. Ya ne demek şimdi sen sahabeden daha mı üstünsün? ha şimdi. E aynen asr-ı saadetten peygamberin sözünü de getiriyoruz. O o hata yapan sahabe peygamberden daha mı üstündü? Burada mesele doğru düzgün anlaşılamadığından dolayı bu şekilde tepkiler verilebiliyor. Ayeti okur sahabenin bir tanesi. Ayetteki kendiliğinden görünenler hariç ya, kendiliğinden görünenleri el ve yüz diyen çıkmıştır. diğer bir sahabi de, bu dış elbiselerdir demiştir. Bu dış elbiselerdir demiştir. Şimdi birbirine muharep iki şey var, öyle mi? Acaba doğrusu hangisi? İkisi de sahabi. Doğrusu hangisi? Elbise mi kendiliğinden görünür, yüz mü kendiliğinden görünür? Hadi ben söyleyin bakayım. Elbise yüz kendiliğinden görünür mü? Kendimiz açalım ondan sonra kendiliğinden göründü. Kim mi kendiliğinden göründü? Kendimiz açıp ardından da kendiliğinden görünen derse tezat olmuş olur. Yani bu meseleye bu yönlü yaklaşım ardından ki hadisler var zaten. Yüzün kapanmasına delil olacak. Yani ayette bahsedilen şey kendiliğinden, kendiliğinden görünen. Buna en güzel izahını yapan Yine İbni Hacer-ül Askalani'dir diyor ki bu ayette kendiliğinden görünen kadın diyor mesela Ayşe annemiz diyor savaşta yaralılara su dağıt boyanı yanı bu yanı koşarken baldırının görünmesi var. Bak kendiliğinden görünmüştü. Kendisi açıp göstermemiştir. Kendiliğinden göründü. Kendiliğinden görünen o olabilir. O olur yani. Ondan sonra elbiseler gayet normal kulasa kardeşler Kur'an sünnet işi hallediyor. Yeter ki kurallardan haberimiz olsun. Kur'an sünnet işi hallediyor. Ve herkes Kur'an'a sünnete ittiba etmek zorundadır. Herkes Kur'an'a ve sünnete tabi olmak zorundadır. Sahabi dahi. Ehlibeyt dahi. Hazır laf açılmışken, söz açılmışken Ehlibeyt sanki şia tarafında Ehlibeyt sanki Edirne-i Şer'iye gibi kullanılıyor. Yani şer'i bir delil gibi. Hayır. Şer'i delil Allah'tan inen vahidir. Buna herkesin uyuması gerekir. Hatta ayette ey ehli beyt diyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. Kime söylüyor? ehlibeyte, beyt'e. Neyi hatırlatıyor? Evlerimizde okunan neymiş? Ayetleri ve hikmeti. Biz ayetlerle hikmetin ne anlama geldiğini başka derslerde söylemiştik. Öyle mi? Neydi? Allah'ın kitabı ve sünnet. Yani ehli beyt, edille mi yoksa ehli beyt de Kur'an'a sünnete uyacak mükellef insanlar mı? El cevap. Mükellef insanlardır. Yahu el ehli beyti geçtik arkadaşını. Peygamber bile sallallahu aleyhi ve sellem neye uymakla mükellef arkadaşlar? Şu ayet kime? Rabbinden sana indirilene uy. Ya bize yönelik ayet olduğu gibi ittabiu ma unzile ileykum min rabbikum Rabbinizden size indirilene uyun bize dendiği gibi özellikle Resulullah'a Rabbinden sana indirilene uy ayet Rabbinden sana indirilene uy yani ne indirilmişse ona uy emri vardır şu ara suresinde biz sana vahyetmezden önce sen Kitap nedir, iman nedir bilmezsin diyor. Kime diyor? Peygamberimize söylüyor. Yani peygamber bile değerli arkadaşlar Allah'tan kendisine inen vahye uymak zorundadır. Kur'an'a ve sünnete uymak zorundadır. Dinle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi inisiyatifine dayalı olarak hiçbir şey söylememiş ve yapmamıştır. Söylememiş ve yapmamıştır. Herkes Allah'ın indirdiğini Uymak mecburiyetindedir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mecburiyetindedir. Allah'ın indirdiğine göre hareket etmek zorundadır. Ona hiç kimse muhalefet edemez. Makamı, mevkisi ne olursa olsun, bir peygamber de olsa. İndirilen vahye herkesin ittiba etme mecburiyeti vardır. Resullerin haricinde herkes hata edebilirler. Hatalarını düzeltmek için Kur'an'a sünnete gitmeleri gerekir. Olay bu kardeşler. Ta imamlardan açıldı ama bak ta peygambere kadar gittik öyle mi? İmamlardan siz gelmedi bazı arkadaşlarımız gelmeden önce sorulan soru imamlarla mezheplerle alakalı buradan tuttuk ta peygambere varana kadar herkesin Kur'an'a Sünnet'e vahye ittiba etmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Var mı anlaşılamayan bir şey konuyla ilgili? evet evet iki müslüman kılıçlarıyla karşılaşır ölen de öldüren de cehennemdedir ee, <gülüyor> yani ben biliyorum ama millet anlasın ayağına mı <gülüyor> evet İki Müslüman karşılaşırsa kılıçlarıyla ölen de öldüren de cehennemliktir. Öleni öldüreni anladık cehennemlik de öleni anladık. O öldürmese o öldürecek. Allah burada diyor ki ey iki Müslüman kılıç erizi alıp birbirinize girişmeyin. Böyle yaparsanız cezası ateştir ha. Ateşti. Tabii ki dilersen onu zaten onu zaten ne yapıyoruz kafir denmez. Zaten olayları karinelerle anlayacaksınız. Şimdi birçok günahın karşılığında her zaman işte bunu yapan ateş vardır. Allah bunu yapanı cehenneme sokar karşılığıdır Çünkü her isyanın karşılığı ateştir. Ama Allahu Teala ne yapmıştır? Bir kural koymuştur. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. şirk koşulursa asla bağışla bunun dışındakiler de dilediğine bağışlar. Bu ayetin etrafındaki karinelerle bakıyoruz ki ayet bize diyor ki Allah'ın huzurunda insanlar üç sınıf olacak. Bir, kesinlikle bağışlanmayan ebedi cehennemi boylayacaklar. İki, günahlarından dolayı bağışlanıp cennete direk gidecek olanlar. Üç, direği geçtik. Üç, girip çıkacak olanlar. Bu ayet bunu anlatıyor. Bunu rahatlıkla böyle anlamamızın sebebi zaten etrafındaki karinelerdir. Yani Allah şirki kesinlikle bağışlamaz. Onun haricindeki günahlar dilediğine bağışlar. Diyor. Yani dilediğine bağışlar, dilediğine de bağışlamaz. Üç sınıf insan. Hatta bu ayeti celileyi bile anlamak için Allah şirki kesinlikle bağışlamaz derken, e biz zaten hep şirk küfür içerisindeydik. İman etmeden önce değil mi? Evet. Öyle değil miydik? Şirkimiz, küfrümüz vardı. Peki bu ayete göre biz ayvayı yedik. Biz ne, ne diye çırpınıyoruz ki? Şirk koşuyorduk zaten. Allah kesinlikle laf etmemiştir. Bu ayet etrafındaki karinelerle, şartlarıyla nasıl anlaşılması gerektiği hususunda bize bir insan bile bile Allah'a şirk koşar ve bu halde Allah'ın huzuruna varırsa o ayvayı yemiştir. diyor, bu, bunu diyor bize. Değilse adam bilmeden şirk koşuyor, küfür ediyor. Ondan sonra İslam kendisinden öncekileri siler diyor. İslam ulaştırılır. Veya adam şirk olduğunu bilmiyor. Bir sürü misaller var. Az önce sahabeden bahsetmiştik. Sahabeden bile bize de bir Zat-ı Envat ağacı edinsene. Zat-ı Envat ağacına kılıçlar asıldığında efendim ondan yani onun vesilesiyle zafer kazanacaklar. Böyle bir inanç şirktir, küfürdür Allah korusun. Sahabe böyle bir şey istiyor. Allah Resulü hemen uyarıyor. Anlatıyor. Siz de aynen Musa'nın havarilerinin dediği gibi bize de bir ilah edinsene. Yani Allah'tan başka ilah edinmek olduğunu anlatıyor yani burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tekfir etmiyor. İmanınızı tazeleyin, la ilahe illallah deyin falan değil. Öğretiyor bir insan kalplerden geçeni Allah bilmez inancına sahip olursa ne olur? Sakat bir inanç değil mi? Allah her şeye gücü yeter. Ne demek? Allah'ın ilminden noksan. Ama Ayşe annemiz ne diyor biliyor musunuz? Uzunca bir hadisin neticesinde son tarafında Ayşe annemiz diyor ki Ya Resulallah, Allah, yani Allah Allah Resul diyor ki söyle diyor çabuk bana diyor. Yoksa her şeyden haberdar olan Allah haber verir bana bana diyor ne yaptığını birincisi Resulullah Resul, Ayşe annemizin ne yaptığını bilmiyor ama o an kalbinde saklı Ayşe annemiz biliyor kalbinde saklı söylemiyor Allah Resulü diyor ki her şeyden haberdar olan Allah bana haber verir bak diyor söyle diyor ne oldu diyor. Ayşe annemiz orada diyor ki kalplerden geçeni de Allah bilir mi ki ne demek bu Ayşe annemiz bunu niye söylüyor sizce? Bilmediğinden evet Eyaş tabi ki Allah kalplerden geçen de bilir. Ayşe bu sözü duyduktan sonra öğrendikten sonra hele bir daha öyle bir şey söylesin bakayım ne oluyormuş. Ama bilmiyordu. Kabir azabı. Geçen onu anlatmıştık. Yahudi ki ihtiyar kadın geliyor. kabir azabından bahsediyor. Ayşe annemiz bunu kabul etmiyor. reddi diyor. Halbuki kabir azabı akidevi bir konudur. Kabirde azap olunacaktır bu. Bizim ehli sünnetin inancıdır. Ayet ve hadisle sabittir. Ayşe annemiz bunu reddediyor. Peygamberimiz geldiğinde ona soruyor. Diyor ki böyle böyle Yahudilerden iki kadın vardı. Böyle böyle dediler. Kabirde, ben kabul etmedim diyor. Ey Ayşe diyor insanlar kabirlerinde azap görürler. Diyor. Ve bundan sonra dikkat ettim ki Allah Resulü namazlarında kabir azabından Allah'a sığınıyor diyor. Bak, Ayşe annemiz bunu da bilmiyordu peygamberin koynundaki bir kadın evindeki bir kadın peygamber hanımı kafası en fazla çalışan fakihe bir hanım öyle mi olabilir insan onun için bunu biz tekvircilere karşı ne yapıyor delil getiriyoruz tekvircilere hani derler ya ki öğreneydi her şey ortada yapaydı bulaydı ya arkadaş adam din adına zaten her şeyi bildiğine inanıyor. Doğru olan kendi o inancı yaptığı şeyler doğru olduğuna inanıyor. Eğri olduğunu bilmiyor ki araştırsın. Doğru olan bu diyor. Bu kadar millet, müftüler, hocalar her şey, herkes aynı şeyi anlatıyor. Adamın <gülüyor> araştırma ihtiyacı yok. Niye? Niye araştırsın ki? Gözümün önünde olan bir şeyi neyin araştıracağım ki? Ben görüyorum zaten orada. O adam bunun doğru olduğunu biliyor. Ne diye araştırsın? Ne zaman ki dersen kardeşim bu yanlış, hata. Al sana delil. Seninki nerede? Onun kafada kocaman bir soru işareti oyma harflerle oluşturursan ondan sonra araştırmazsa işte bak o zaman sorar Allahu Teala. Sen delil götüremedin. Sana delil de getirdiler. Kafanda karıştı o anki karışmasız lazım ister istemez. Neden araştırmadın? <gülüyor> Burada anlaşıldı mı efendim? Başka. Başka sorular. Dersimiz bugün öyle zaten sonradan gelenler geç kaldılar. Kayıt da yapıyorum. Evet evet. Sakın benden sonra Sakın benden, ya bu kayıt yapmıyormuş ya. Allah Allah. Beyler ya, tüh ya. Bir Ama bir dakika, 53 dakika olmuş bu bir Ama burada elektrik gitti. Bu, bu ne birden kapanmış benim mesne falan da birden kapanmış kes saniye Allah Allah ne oldu bunu yap bu ne bu taşınmıyor ne bunu mu kapatacağım <gülüyor> aha kapattık şunu aha kapattık mı şimdi açıyorum bunun içinde zaten bu neyi yapıştır diyorsun neyi yapıştırıyor neyi kopyaladın bunun içinde önce bunun içinden alacağım ben bunu aha burada kes her zaman yaptığım bir şey yapıştır yapıştır <gülüyor> Taşıyamıyor. Başkası ya da kullanıcı, bir kullanıcı birim. Bir saniye, bir dakika. Şunu kapatayım. Bak. Bir saniye. Şunu da kapatalım. Bir saniye. Şu şunu da bir kapatayım. Aa, bak, ha, ha, devam ediyor hala.